Arkadaşlar, e, istigase, tevesül ve teberük konularını işlemeye devam ediyoruz. Bu konuları işlemeden önce mukaddimeler yapmıştık. Bu mukaddimeler birisi şirkin tanımıydı, ne olduğuydı ve e, şirkin yeryüzünde ilk görünme sebebi hangi kavimde, hangi toplumda olduğu veya neye şirk deneceği konusuydu. İkinci mukaddimemiz Tevhid'di. Tevhid'in, tevhidin ne olduğuyla alakalıydı. Ve bununla beraber son olarak sünnet ve bid'at kavramlarını işlemiştik. Biz Ali Hoşafçı'nın yazdığı eee Selefiler, Selefiler ve Tasavvufçular isimli bir kitabımda e, bu konulara değinmiş ve bu konularla aslında tevessül, teberrük ve istihase konularını kendi anladıkları gibi kendi bid'at ve sapkın hakidelerine uygun şekilde tevil ettiklerini buna da reddiye veren Orhan Kurugüllü hocanın bu Allah varım ben öyle biliyorum. Medine'de ilim talebesi bir kardeşimiz bunlara yazdığı reddiyeyi burada paylaşmaya gayret edeceğiz. Hoşafçı'nın birlik ve beraberlik çağrısı yani o bu kitabına bu kitabına başlarken ön sözünde sayfa 10'da demiş ki Ülkemizde yaşayanların düşünceleri ne olursa olsun düşmanlarımızın planlarını bozmak için birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Sayfa 135'te aramızdaki ihtilafın sadece yüzeysel bir ihtilaf olduğunu söylemekte, bu durumda tefrikaya ve suni düşmanlıklara sebep kalmadığını ifade etmektedir. Yani diyor ki o şafçı sayfa numarasını da söylüyoruz kendi kitabında hangi sayfada bunu söylediğini diyor ki düşüncemiz ne olursa olsun diyor ülkemizde yaşayanların düşüncesi ne olursa olsun düşmanlarımızın planlarını bozmak için birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekir. Bununla beraber tefrika ve sunni düşmanlıklara sebep kalmadığını ifade etmektedir. Diyor ki aramızdaki ihtilaf yüzeyseldir. Yüzeysel ihtilaflar sebebiyle de tefrikaya ve sunni düşmanlığa da gerek yoktur. <gülüyor> Birlik ve beraberlik ancak kitap ve sünnet üzere olduğu sürece istenen bir şeydir akide birliği olmayan bir beraberlik Allah Azza ve Celle'nin Yahudiler hakkında buyurduğu sen onları beraber sanırsın ancak kalpleri ayrı ayrıdır. Haşr suresi 14. ayette. Yani diyor ya birlik ve beraberliğimizi koruyalım. Bu anlamda kendisine cevaben bu kardeşimiz diyor ki Bizim beraberlikten anladığımız şudur. Akide birliği ise yani bizim bizde akide birliği oluşmuşsa biz beraberizdir. Eğer akide birliğimiz yoksa aynı Allah subhanahu ve teala'nın Haşr suresi 14. ayette buyurduğu gibi sen onları beraber sanırsın ancak kalpleri ayrı ayrıdır. Gerçekten günümüzde Hak dava uğruna bir araya gelenler müstesna, hak anlayış, hak menheç yani sahih akide üzerine bir araya gelenler hariç bunun dışında bir araya gelen birçok yapı gerçekten siz onları bir sanırsınız ama kalpleri darmadağındır. Ellerinden gelse birbirlerini bir kaşık suda boğarlar yani bunda örnekleri çoktur siyasilere bakın bunun böyle olduğunu görürsünüz. Partilere bakın böyle olduğunu görürsünüz. Özellikle sol partilerde bir arada olduklarını görürsünüz. Ancak bunların kalpleri dağınıktır. Allah Azza ve Celle Yahudileri e, haber verirken onların durumunu, onları bir arada görürsün ancak kalpleri ayrı ayrıdır diye haber vermiştir. İşte Akidede birleşme olmadığı zaman bu türden bir beraberlik bundan farksız bir beraberliktir. Böylesi bir beraberliğin ise övülecek bir tarafı yoktur. Ayrıca aramızdaki ihtilaf dinin aslı olan la ilahe illallahı doğru anlama ile alakalı şekli değil hakiki bir ihtilaftır. Dikkat ediniz. Aramızdaki ihtilaf dinin aslı olan la ilahe illallahı doğru anlama ile alakalı şekli değil hakiki bir ihtilaftır. Yani ya siz ya da biz ya hidayet üzere ya da apaçık bir dalalet üzere. Tabi bu ifadeler Sebe 24'te de bu şekliyle geçmektedir. Gerçekten aramızdaki ihtilaf dinin aslı olan bir meseledir. Yani istigase meselesi, tevessül meselesi, teberrük meselesi veya tevhid ve şirk meselesidir. Dolayısıyla bunu nasıl yüzeysel ve fer'i bir mesele olarak görebiliriz? Gerçekten bugün birçok kardeşimiz özellikle selefi menheci benimsemiş kardeşlerimiz kelime-i tevhidi önemserler ve tevhidi hak ettiği şekliyle anlama ve anlatma gayreti içerisine girerler. Bugün kendilerini tevhide nispet eden cemaatlere gittiğiniz zaman onlara deseniz ki geliniz uluhiyet tevhidini doğru anlayalım, rububiyet tevhidini doğru anlayalım bu konularda gerçekten çok da ihtilaf çıkmaz aranızda. Ancak isim ve sıfat tevhidine değindiğiniz zaman veyahut onların yaptıkları yanılgıları yani isim ve sıfat tevhidindeki yanılgıları dile getirdiğiniz zaman mesela onların muattıla olduğunu veya e, dilerle eşarilerin bu konuda hata ettiklerini isim ve sıfat konusunda Selefin menhecini terk ettiklerini söylediğiniz zaman size derler ki bu meseleleri bırakınız. Bunlar e, şu an fer'i meselelerdir. Yani ümmeti ümmeti birbirine düşürecek, ümmetin içerisinde ayrılıklara sebep olacak konuları konuşmayın derler. Derler ki bu meseleleri bırakınız. Birlikten bahseden yani bizi bir arada tutacak meselelere değininiz derler. O zaman biz de kendilerine şöyle söylüyoruz. Yani bunları bizzat yaşadık biz arkadaşlar. Diyoruz ki o öyleyse bize söyler misiniz? Tevhid asıl meselelerden midir? Ferhi meselelerden midir? Fıkhi meseleler, meselelerden midir? Hangi meseleden görüyorsunuz siz tevhidi? Diyorlar ki asıl meselelerdendir. Yani itikadidir diyorlar. Peki yeryüzüne yeryüzüne gelmiş olan bütün enbiya kendi kavimlerine bu kelimeyi anlattılar. La ilahe illallah hep buna çağırmadılar mı? Evet. Bize kalırsa bizim ihtilafımız asıl meselelerdedir. O halde madem kelime-i tevhid asıl meseledir. Kelime-i tevhid itikadi meseledir. Allah Azze ve Celle'nin bizden ...ilk istediğidir... ...dolayısıyla... ...eğer bunu doğru anlarsak... ...doğru bir istikamet üzere oluruz... ...eğer bu konuda kusur işlersek... ...hem anlayışımız... ...hem menhecimiz ters olacaktır... ...aynen bu mantığın burada olduğunu da... ...görmekteyiz... İşte bu... ...hoşafçı diyor ki... ...biz diyor birlik ve beraberliğimize bakalım diyor... ...bunu koruyalım diyor... ...niçin düşmanlarımıza fırsat vermeyelim diyor... Bununla beraber bizim aramızdaki tefrika diyor, yüzeysel bir meseledir, suni düşmanlıklara gerek yoktur diyor. Ee, Kuru Göllü Hoca da kendisine bu konuda cevap veriyor. Diyor ki hayır, bizim aramızdaki böyle hiç de feri bir mesele değildir. Ya siz ya da biz denilecek meseleler cinsindendir. Ya hidayet ya da af açık bir dalalet diyor. Tevhidi yanlış anlayanlarla aramızdaki ihtilafa da tefrika değil bera denir. Biz tevhidi yanlış anlayanlarla aramızdaki ihtilafa tefrika ismini koymuyoruz. Biz buna elvela vel bera diyoruz veyahut bera diyoruz. Yani beri olma. Aramızdaki düşmanlık da suni değil, dini ve hakiki. Kaynağı ise tevhid inancımızdır. Biz sizden ve Allah dışında ibadet ettiklerinizden beliyiz. Sizi inkar ediyoruz. Siz tek olarak Allah'a iman edinceye dek aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret baş göstermiştir. ne suresinin dördüncü ayetleriydi bu söylediğim yani onlara söyleyecek sözümüz budur. Dolayısıyla siz tevhidin aslını müdafaa ederken tevhidin üç esasını müdafaa ederken buna çağ, e, çağrıda bulunurken kim size derse ki bu meseleleri bırakınız ümmetin vahdetini muhafaza edecek meselelere e, meseleleri konuşalım bunlara değinelim ihtilafları bir kenara bırakalım derse onlara az önce ifade ettiğimiz gibi değiniz ki kelime-i tevhid bütün enbiyalarının ilk davet ettiği şeydir dolayısıyla sorunuz hiç kimse size diyemez ki bu mesele ferai bir meseledir üzerlerine gittiğiniz zaman kaçacak felik ararlar bunlar E falanın hatırına filanın hatırına falanca cemaatın anlayışına göre filanca cemaatın anlayışına göre biz tevhidi önceliklerimiz arasından çıkartalım gerilere doğru atalım öyle mi? Vallahi Nuh aleyhisselam neye çağırdıysa, İsa aleyhisselam neye çağırdıysa, Musa aleyhisselam neye çağırdıysa, İbrahim aleyhisselam neye çağırdıysa, Muhammed aleyhisselatü vesselam neye çağırdıysa, vallahi bizler de ona çağırırız. Onlar eği bükmeden davet ettirer, biz de aynı şekilde tevhidi doğru anlayışı aynen Kur'an ve sünnette emredildiği gibi davet ederiz. Yani birilerinin şunu demesine aldanmayın. Ha, örtülerinizi takın, tesettürünüze gir, gi, bürünün, sakallarınızı salıverin, gelin işte mescitlerde, camilerde bir arada olalım. Evet, ancak akidelerimiz farklı farklı. Nasıl olur böyle bir şey? Sahih olan tek bir akide var, makbul olan tek bir akide var ve mutlak doğru mutlak doğru tek bir akide var. O da Enbiya'nın kendisine davet ettiği akide ve ashabın üzerinde olduğu akidedir. Dolayısıyla bu insanların hatırına göre değişen bir mesele değildir. Şu an Hoşafçı'nın söylediği gibi yok şöyle fer'idir veya yüzeyseldir. O zaman nedir bizim asıl meselemiz? Niçin imanla küfür arasındaki sınır böyle kapatılıyor. Tevhidle şirk arasındaki mesafe kapatılmaya çalışılıyor. Yoksa humanist olmaya mı davet ediliyor Müslümanlar? Hoşgörülü veya demokrat olmaya mı davet ediliyor Müslümanlar? Düşmanım, düşmanımıza karşı suni meselelere veya suni ihtilaflardan vazgeçecekmişiz. Vallahi bizim katılığımız Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu ölçülerdedir. Kur'an ve sünnetin hoş gördüğünü hoş görürüz. Kur'an ve sünnetin sert baktığına sert bakarız. Dik durduğu yerlerde dik dururuz. Mütevazi olduğu yerlerde mütevazi oluruz. Bizim sözümüz budur. Biz bu konuda kimsenin hatırını önde tutmuyoruz. Evet. Yine bu hoşafçı sayfa 288'de yani kendi kitabında sayfa 288'de diyor ki <gülüyor> evet diyor ki doğru olan davranış ümmetin birliği için her iki tarafında birbirlerinin görüşüne saygı gösterip orta yolda birleşmeleridir. Lütfen dikkat ediniz, bu hoşafçı Mahmud Efendi çevresinden ve onların ileri gelenlerinden bir tanesidir. Bu şahıs kitabında diyor ki, öyle okuduğunuz zaman böyle e, kalbinizi yumuşatan ifadelerle tabiri caizse ya da bir cahil okuduğu zaman ya bu adam birlik ve beraberliğe çağırıyor diyeceği e, cümleler kullanmış. Ve işte o kitabın 288. sayfasında diyor ki Doğru olan davranış Ümmetin birliği için Ümmetin birliği için Her iki tarafında birbirlerinin görüşüne saygı gösterip Orta yolda birleşmeleridir. Bahsettiği iki taraf Tevhid ehli olan selefiler ile ölülere yalvarıp yakarmaya ve mezarlardan yardım ve imdat istemeye davet eden kabir perestlerdir. Dikkat ediniz. Yani bu bahsettiği iki taraf kimdir? Hani dedi ya, doğru olan davranış ümmetin birliği için her iki tarafın birbirlerinin görüşüne saygı gösterip orta yolda birleşmeleridir. Yani bize diyor ki selefilere siz diyor eee Geliniz sizle onlar, onlar dediği yani mutasavvuf adı altında geçinen ama aslı itibariyle tevhidten maalesef uzaklaşan ya da buna muhalefet eden, ölülere yalvarıp yakaran, mezarlardan yardım isteyen ve bundan bunlardan yardım istemeye davet eden kabirperestlerdir. Yani bizimle, kabirperestler arasında orta yolu bulmak ve birleşme olduğunu söylüyor doğru davranışın. Bir tarafa göre ölülere yalvarıp yakarmak, onlardan medet ve yardım istemek şirk, diğer tarafa göre ise din ve diyanet. Yani selefilere göre ölülere yalvarıp yakarmak, onlardan medet ve yardım istemek şirktir diğerlerine göre ise bu dinin bir gereğidir yani dinin kendisidir. Hoşafçıya göre doğru olan davranış üzerimizdeki en büyük hak sahibinin hakkına yapılan bu ihlale yani zulmün en büyüğüne saygı göstermek. Hani dedi ya birbirimizin görüşlerine saygı duyalım diye demek ki Koşafçı'ya göre üzerimizdeki en büyük hak sahibinin yani Rabbimizin hakkına yapılan bu ihlale saygı göstermektir. Hani diyordu ya şirk en büyük zulümdür diye yani bu zulme bu zulmü kim yaparsa ona saygı göstermemizi bizden istemektedir. Tevhid ve şirkin ortası neresi ise Orada birleşmek. Doğru olan hoşafçının söylediği gibi şirke saygı göstermek idiyse Allah Resulleri neden gönderdi ki? Dikkat ediniz. Madem tevhidle şirkin ortasında buluşacağız, birleşeceğiz. Doğru olan hoşafçının söylediği gibi şirke saygı göstermek idiyse Allah Resulleri niçin gönderdi? Aleyhisselam. Resullerle kavimlerinin bulamadığı orta yolun ne olduğunu Hoşafçı bize anlatsaydı da biz de öğrenseydik. Yani Hoşafçı bir yoldan bahsediyor. Bir yoldan bahsediyor. Ve bu yolda bu yolda eee tevhidle şirkin arasını birleştiren bir yol biz de kendisine soruyoruz diyoruz ki bu yolu eğer sen biliyorsan bizlere söyle de tevhidle şirkin arası böylece birleşmiş olsun ya da ben şu an beni dinleyenlere soruyorum siz herhangi bir nebi veya herhangi bir rasul tanıyor musunuz ki tevhidle şirkin arasını birleştirdi ya da ehli yani şirke gidip de geliniz sizinle bizim aramızda orta yolda buluşalım diyen bir nebi tanıyor musunuz? Biz tanımıyoruz. Biz bilmiyoruz. Biz öyle bir nebinin öyle bir Resulün ümmetiyiz ki gel ayda bir gün sen bizim ilahlarımıza tap biz senin ilahlarına, biz senin ilahına bir ay tapalım. Ya da bir ay sen bizim putlarımıza, bir yıl biz senin Rabbine ibadet edelim dediklerinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, lekum دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin dininiz size, benim dinim banadır deyip, bundan yüz çeviren bir nebinin ümmetiyiz. Yani şöyle bir akıllılık etmedi. Bu orta yolu bulma davetine icabet etmedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle diyebilirdi. Bu hoşafçı ve buna benzerlerinin zihniyetine göre. Şöyle diyebilirdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ha, doğrudur bunlar zaten bir yıl boyunca benim ilahıma tapacak olmaları. Sonra da bir aydan onların putlarına tapacağım. Dolayısıyla bu bir yıl içerisinde zaten tevhidi içselleyecekler, anlayacaklar, yaşayacaklar ve bu putçuluğun lüzumsuz olduğunu bileceklerdi. Dolayısıyla ben bunlara en iyisi böyle tedricen yaklaşayım ve bunlar bir sene içerisinde zaten ıslah olmuş olurlar diyebilirdi. Ama onlara bu teklife Allah Resulü ve Vesselam'ın vereceği cevap Allah Azza ve Celle'nin emriyle, Kul ya eyha'l-kafirun la a'budu ma ta'budun. Deki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Dolayısıyla doğru olan davranıştan bahseden hoşafçı acaba Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bu davranışından habersiz midir? Yoksa Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Orta yolu mu bulması gerekiyordu? O zaman e, 13 yıl, 13 yılda şekillenen ve 13 yıl boyunca daveti süren tevhid daveti 3 yıl, 3 yılda mı tamamlanmış olacaktı? Böyle bir mantık mı ortaya koymaktadırlar? Ve hoşafçının birlik beraberlik çağrısı karşısında bir de devazusu var. Sayfa 10'da diyor ki... ...hoşafçı... ...haddim olmayarak... ...boynumdan büyük işlere kalkıştığımın farkındayım. Diyor ki... ...haddim olmayarak... ...boynumdan büyük işlere kalkıştığımın farkındayım. Hoşafçı... ...tevazu gösterisi yapmak yerine... haddini bildiği bir yerde dursa... ...boynumdan büyük işlere kalkmasa... ...ne iyi etmiş... ...sadece... Kendi günahına tahammül etmiş olurdu. Bu durumda ilimsiz olarak sattırdıklarının da günahını yüklenecek. Yani bil, ilimsiz olarak sattırdıklarının da günahını yüklenecek. Halbuki haddim olmayarak boynumdan büyük işlere kalkıştım. Yani ne demek istiyor? Ben bu kitabı yazmakla benim haddim değil. Ancak böyle bir ihtiyaç gördüm ve bu sebeple yazdım. İşte e, hocamız da kendisine verdiği de diyor ki sen diyor böyle tevazu yapacağına bunu bırak da gerçekten madem haddini aşıyordun bunun farkında olup da durduğun yeri bilseydin otursaydın oturduğun yerde ve kalsaydın böylelikle eğer bunu yapsaydın sen bu inancından ötürü kendi günahını yüklenmiş olurdun. Ancak Böyle bir kitap yazıp insanları buna davet ettiğin için yani kabire ve kabirdekilere tevessül diyerek Allah'a şirke istigase diyerek Allah'a şirke davet etmenden ötürü bilmeyerek ilimsiz olarak e, saptırdıklarının da günahını yüklenmiş olursun diyor. Aynı Nahl suresi 25. ayette haber verildiği gibi. Ve bakınız Hoşafçı'nın kaynakları ve objektiflik, objektifli, e, objektiflik iddiası. Yani bu kitap hazırlanırken Hoşafçı'nın kaynakları nelermiş ve onun objektifliği nasılmış buna bakalım. Sayfa 11'de demiş ki Mahmut Alevi Maliki isim vermiş dikkat ediniz. Şey pardon Muhammed Alevi Maliki. Ondan sonra verdiği diğer isim Mahmut Usta Osmanoğlu. Diğer bir isim Ahmet Mahmut Ünlü. Biliyorsunuz son zamanlarda bu ününe biraz daha ün kattı. Çünkü şu an ceza evinde. Allah onu ıslah etsin, Allah ona hidayet etsin. Ahmet Mahmut Ünlü üçüncü verdiği isim. Dördüncü isim Hüseyin Avni ve diğer bir iki ismin hazırlamış oldukları eserlerden faydalanarak objektif bir çalışma yaptığını ifade etmektedir. <gülüyor> Dikkat ediniz. Sayfa 11'de diyor ki Muhammed Alevi Maliki, Mahmud Usta Osmanoğlu, Ahmet Mahmud Ünlü, Hüseyin Avni, ve diğer bir iki ismin hazırlamış oldukları eserlerden faydalanarak objektif bir çalışma yaptığını ifade etmektedir. Nereden faydalandığını, neyi kaynak aldığını, hangi kitapları veya hangi isimleri esas aldığını sayfa 11'de, kendi kitabının sayfa 11'de bunu ifade etmektedir. Bildiğimiz kadarıyla Türk okuru henüz görmüş olmasa da kaleme aldığı herdihi mefahimuna isimli çalışmasıyla Salih Aliüllü Şeyh Alevi Malik'inin cahalet ve dalaletlerini zaten gözler önüne sermiştir. Bakınız burada ismi geçen bu kişilerden bir tanesi Muhammed Alevi idi. Yani diyor ki Hoşapçı Muhammed Alevi Maliki benim bu konuda eserlerinden faydalandığım kişidir. Biz de diyoruz ki Salih Ali Şeyh Allah ona rahmet etsin. Mefahimuna, bu bizim anlayışımızdır isimli kitabında. Bu Alevi Maliki'ye cevap vermiş. Onun sapıklıklarını haber vermiştir ve cehaletini ortaya koymuştur. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ise bu konuda bir çalışması yoktur. Yani hangi konuda tevessül, teberruk, istihase konularında bir çalışması yoktur. Hoşafçı'nın faydalandığı Ruhul Furkan isimli kitabı, kitabı yazanın aslında Usta osman Osmanoğlu olmadığını bize de bizzat öldürülen Bayram Hoca söylemiştir demektedir. Kuru Göllü Hoca diyor ki biliyorsunuz Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ismini taşıyan Ruhul Furkan isimli bir kitap var. Diyor ki Bayram Hoca bu öldürülen Bayram Hoca bu kitabın yazanın aslında Mahmut Usta Osmanoğlu olmadığını bizlere bizzat kendisi söylemiştir. Yani o cemaatin yine önde gelen zatlarından şahıflarından birisiydi. İçindeki birçok hata ve dalaveti kendisine gösterdiğimizde bize bunları yazanın cübbeli olduğunu, kim söylüyor bunları? O öldürülen Bayram Hoca diye bilinen kişi. Diyor ki o ruhun Furkan Mahmut Usta Osmanoğlu'na ait değildir. Onun içindeki e, ha biz de diyor bu kitaptan kendisine birçok cehaleti ve hatayı gösterdiğimizde bize dedi ki aslında bu kitabın yazarı Cübbelidir. Kendisinin de bu kitapta birçok hatalar bulduğunu Cübbeli'yi defalarca uyardığını ancak onun bunlardan dönmediğini söylemişti. Yani bu Bayram Bayram Hoca denilen kişi diyor ki e, ben de aslında diyor e, yani bu kendisini uyardıkları zaman bu kitapta birçok sapıklıklar var. Birçok hatalar var dendiğinde diyor ki ne ben de çok hatalar gördüm. Aslında bu kitap e, Mahmut Hoca'nın değildir. Bu kitap Cübbeli'nindir. Ben de kendisine birçok hatayı haber verdiğim zaman bunlardan dönmedi ve vazgeçmedi <gülüyor> bizzat bize söyledi diyor bunu e, Kuru Göllü Hoca Orhan Kuru Güllü Hoca ve bunu da <gülüyor> e, bu elimdeki elimdeki eserin dipnotunda diyor ki bu konuşmamıza Allah şahittir Evet sanıyoruz ki hoşafçı kitabın arka kapağında haz ettiği Mahmut Usta Ossmanoğlu ismini burada zikredip takdis edilmesi istenen sırrı ne ise parantez içine Kaddesallahu Sülhu ilavesi yaparak. Kitabına cemaatten müşteri avlama peşindedir demiş. Yani diyor ki, Hoşafçı burada bizzat bu Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ismini zikrediyor ve bunu zikredip de, e, bir de Kadesallahu sırrehu diye de bir ilavede bulunuyor. Böylelikle diyor, kitabına biraz daha ilgiyi ve müşteriyi arttırma çabası içerisine girmektedir. Ahmet Mahmut ünlü ise cübbeli lakabı ile meşhur zattır. Ahmet Mahmut ünlü ise cübbeli lakabı ile meşhur zattır. Ciddiyet ve muruet sahibi herkes onun bir hoca veya vaiz olmaktan çok bir komedyen veya hasri tabirle sitat standartçı olduğunu bilmektedir. Hem de müşterilerini Allah'ın ayetlerine güldürtecek cinsten bir standartçı. Gerçekten fena. Ben Allah'tan korkmuyorum diyen Fatih Altaylı'nın karşısında çıktığı televizyon programında Allah'ın ayetleri ahiret, cennet ve cehennem gibi mukaddesatı mizah malzemesi yaparak Altaylı ve Murat Bardakçı'yı yerlere düşercesine katıla katıla bu mukaddesata güldürmesi sanıyoruz tasavvufçular da dahil kutsal değerlerine hürmet sahibi her dindarın kanını dondurmuştur. Rabıta hakkında yazdığı kitapta doğacak çocuğa bereketi sirayet eder ümidiyle kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini tavsiye edecek kadar aşırıya giden bir Evliya teresttir Dikkat ediniz arkadaşlar. Bu Cübbeli diye bilinen bu şahıs, onun bir kitabı var. O kitabının ismi Tarikat-ı tarikat Aliye, Aliye'de Rabıta-i Celile. Tarikat-ı, dikkat ediniz, Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celile. Sayfa 471'de diyor ki, af buyurunuz, af buyurunuz, doğacak çocuğa bereketi sirayet eder ümidiyle, kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini tavsiye etmiştir. İnanınız ki yani bu reddiyede, e, bu Orhan Kurugöllü Hoca, aslında bu sözüne karşın bir cevap vermiş. Ancak ben o cevabı burada söylemeyeceğim. Buna gerek duymuyorum. Ancak bu nasıl bir sapıklıktır? Nasıl bir inançtır? Ve bunlar e, Allah'a ibadeti haber veren, kendilerine göre Rabıta-i dedikleri şey yani burada e, ibadet türlerinden biridir. Ve bakınız bunlar din diye satın alınan kitaplarda din diye okutulan kitaplarda bu sözler orada geçmektedir. Ah buyurun, burada yani söylenen şöyle bir söz var en azından daha iyi bilinsin diye ben bunu ifade ediyorum. Yani kim düşünecek bunu? Yani cima esnasında ah buyurun, bu eşlerden hangisi bunu düşünecek? Bu da ayrı bir soru işaretidir ve çok çirkin bir sözdür. Gerçekten Allah bunlara hidayet etsin. Yani bu çok e, aklın bile kabul edeceği bir şey değildir. Hüseyin Avni ise devamla diyor ki Hüseyin Avni ise Medine'de yaptığımız birkaç celse ile şahsen gördük. Yani birkaç defa biz bu Hüseyin Avni'yi gördük. Bu da Hüseyin Avni de biliyorsunuz bunların e, meşhur hocalarından bir tanesidir. Vuraba diye ismi de gariptir subhanallah. Vuraba diye bir dergileri var bunların. Böyle bir dergi çıkartıyorlar. Belki internete de düştü Ebuzerka Zerka. Allah ona selamet versin. E, Kendisinin bir telefon görüşmesi e, internette birçok yerde e, düştü. Hatta onlar da reddiye yazdılar daha sonra buna. E, gerçekten öfkeleri öfkeleri yansımıştı kalemlerine bu reddiyelerinde çünkü İbn-i Teymiye rahimahullahla ilgili yazdıkları bazı şeyler vardı bu, bu konu konuşulmuştu ve kaydedilmişti o da internette gezen bir şeydi ve çok faydalı olmuştu bunların İbn-i veya Selefi menheci karalarken aslında ellerinde bir burhanın o olmadığını da görmekteniz, görmektesiniz gerçekten görürsünüz Evet, ee, bu Orhan Kurugörlü Hoca diyor ki biz diyor Medine'de yaptığımız birkaç celse ile şahsen Hüseyin Avni'yi tanıyoruz ve bunu gördük. İlerleniş yaşı ve cemaatteki hoca itibarı bir yana ilmi ve ahlaki müstevasına gözlerimizle şahit olduk. Arkadaşlar dikkat ediniz niçin bu isimleri sayıyoruz? Çünkü bu Ali Hoşafçı denilen zat Selefiler ve tasavvufçular diye yazdığı bu kitap, yani bunların arasındaki istigase ve teberrük konularıyla ilgili yazdığı bu kitapta kendi faydalandığı isimleri yazmış. O isimlerde kimlerdir? Bunları zikrettik. Dedik ki bunlar efendime söyleyeyim Muhammed Ali maliki dedik. Onunla ilgili Salih Ali şeyh'in buna verdiği reddiyeyi ve onun sapıklıklarını, cahilliklerini ifade ettik. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun bu konuda bir çalışması ve gayretinin olmadığını ruhun furkanı olduğunu ruhun furkanda da çokça hatalar olduğunu ve bu Bayram Hoca'ya sorulduğunda veya söylendiğinde Bayram Hoca'nın aslında bu kitabı Cübbeli Ahmet Hoca yazdığını ben de bu kitapta hatalar görüyorum onu uyardığım halde bunu düzeltmediğini veya buna yanaşmadığını söylediğini ve bununla beraber Cübbeli'nin durumunu onun az önce bahsi geçen Tarikat-ı Aliye'de Rabita-i Celile isimli kitabında veya başka kitaplarında nasıl hataları ve kusurlarını olduğunu ve son olarak da Hüseyin Avni'nin kimliğini ifade ediyoruz. Ve devam diyor ki Orhan Hoca kendisine bu konuları Bayram Hoca ile de görüştüğümüzü söyleyince yani Hüseyin Avni'ye bu konuları Bayram Hoca ile de görüştüğümüzü söyleyince onun iyi bir kitap koleksiyoncusu olduğunu yani bakınız verdiği cevaba bakınız diyor ki Bayram Hoca ile bu konuları görüştüğümüzü söyleyince şöyle söylüyor Hüseyin Avni Bayram Hoca ile ilgili o iyi bir kitap koleksiyoncusu olduğunu bu konuların uzmanının ise kendisi olduğunu söyledi. Yani Hüseyin Avni diyor ki ne siz bu konuları niçin diyor Bayram Hoca ile konuşuyorsunuz? O kitap koleksiyoncusudur. Siz gelinizden konuşunuz bu konuları. Hasmımız arasında konunun uzmanı birisini bulmuş olmanın heyecanıyla meselelere girdik. Onun böyle söylemesi diyor. Bizi sevindirdi. Biz de bu meselelere girdik. En azından bazı şeylere vakıftır dedik. Bir de gördük ki cevaplarını Artık aynı sünnetin çocuklarının bile bildiği, Ebubekir sifillerinin bile dile getirmekten artık utandığı aynı masalları tekrar etmektedir. Bize verdiği Guraba isimli dergilerini de gördükten sonra karşımıza ilimde kuvvetli hasımlar çıkarmadığı için Rabbimize hamd ettik. Kaynakları bunlar olan hoşapçının objektif olmasını zaten beklemiyoruz. Yani kaynağın bunlardır demekle zaten onun da e, objektif olmadığını görmekteyiz ve bunu beklemiyoruz. Ama okuyucunun gözünü boyamak için böyle bir iddiada bulunmasına da hiç gerek yoktu. Zira okuyan herkes gördü ki bu kitap bir tarafın iddialarını çürütüp, alimlerini ıskat etmek için yazılmıştır. Yani, okuyucunun gözünü boyamak için adaletten, objektiflikten bahsediyor ancak bunu okuyan da gerçekten görür ve bilir ki bu kitap bir tarafın iddialarını çürütüp, alimlerini ıskat etmek için yazılmıştır. Yani ney? Selefilere reddiye vermek, onların görüşlerini kürütmek ve alimlerini de ıskat etmek için yazılmıştır. Evet. Yine sayfa 12'de sayfa 12'de bu kitabın, Ali Oşakçı'nın kitabının sayfa 12'de, kitaba yazdığı takrizde, Hüseyin Avni, eserin, engin bir, dertlenme mahsuru olduğuna inandığını söylemektedir. Diyor. Yani, e, e, engin bir derleme olduğunu söylüyor da, tabi dertlenme olduğu, mahsuru olduğuna inandığını söylemektedir. Biz de onunla aynı fikirdeyiz. Kitap, dergi ve sohbet kasetleriyle her yönden ve bulunan her vasıtayla tevhid ve sünnet ehli olan selefiler ile topyekun bir muharebeye kalkmış olmanız ancak engin bir dertlenmenin mahsulü olabilir. <gülüyor> evet. Yani engin bir derleme dedikleri kitap dergi ve sohbet kasetlerinden oluşmuş ancak bir dertlenme mahsulü olduğunu görebilmekteyiz. Belli ki çok dertlenmişsiniz. Yıllarca evliya masalları, keramet hikayeleri ve rüya minnileriyle uyuttuğunuz insanlar okumasınlar, görmesinler, dinlemesinler diye bütün gücünüzü sarf ettiğiniz halde bir an gözünüzden kaçıp Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini ve ehl sünnetin kitaplarını görmeye, sizi sıkıntıya sokan sorular sormaya, saflarınızdan bir bir eksilmeye başladılar. Dikkat ediniz, onların dertlendikleri şey şu, dertlendiren şey şu, yıllardır Evliya masalları, keramet hikayeleri ve rüya ninnileriyle uyuttukları insanlar vardı. Ve bunlar okumasınlar, görmesinler, dinlemesinler diye bütün güçlerini sarf ediyorlardı. Ama buna rağmen bir an gözlerinden kaçıp bu insanlardan bazıları, Allah'ın kitabına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ve ehli Sünnet'in kitaplarını görmeye başladı işte artık Türkiye'de birilerinin selefi menhece yönelmeye başlaması bunları rahatsız etmeye başlamış ve saflarında eksilmeler oluşmaya başlamıştı ve bu da onları cidden dertlendirmişti Gerçekten yoksa selefi menhecden kim rahatsız olabilir? Ben Müslümanım diyen bir kimse Kur'an ve sünneti anlamış bir kimse gerçekten selefi menhecden rahatsız olmaz. Ya ashaba söyen şiiler veyahut ehl-i kıble olmayan nusayriler veyahut insanları şuna veya buna duaya ve ibadete davet eden İstihase yani istihane konularını, tevessül konularını doğru anlamayan kimseler veya kendilerine çağıran kimseler rahatsız olurlar selefi davetten ve selefi menhecden. Belli ki çok dertlenmişsiniz ki rivayetten, hadisten, delilden bahsetmeye başladınız. Yani şimdiye kadar konuşurlardı falan filan şu söyledi bu söyledi. Ancak artık diyorlar ki yani sözde kendilerine göre hadis ve delil getirmeye başlayacaklar. Hüseyin Avni aynı yerde yani sayfa 12'de diyor ki kitap bir nice ilmi ve ahlaki densizlikler karşısında bile soğukkanlılığı ve insafı elden bırakmayan bir keyfiyet arz etmektedir. İlmi ve ahlaki densizliklerin, dengesizliklerin, seviyesizliklerin ve hatta terbiyesizliklerin tarihte emsali görülmemiş nadide örneklerini sergileyenin esas hoşafçı olduğunu kitabımızı okuyan herkes inşallah görecektir demiş. Yani bu derste ortaya çıkacaktır bu demiş. Belki biz Bunlar karşısında zaman zaman çileden çıkıp soğuk kanlılığımızı itirmiş olabiliriz. Ancak inanıyoruz ki insaf sahibi okuyucu bir nice ilmi ve ahlaki densizliğin aslında kimler tarafından icra edildiğine gözleriyle şahitlik edecektir. Yani sözde bu Hüseyin Avni iddia ediyor kitaba yaptığı takrizde diyor ki bu kadar diyor ilmi ve ahlaki densizlikler var. Yani kimde? Bu selefi, selefilerde. Biz bunların karşısında bile diyor soğuk kalınlığımızı ya da kitap soğuk korumuş ve insafı elden bırakmamıştır diyor. allah Ekber. Ve buna cevaben Orhan Kurugöllü kardeşimiz diyor ki hazırladığı kitapta vallahi diyor Allah-u Alem tarihte emsali görülmemiş bir densizlikle ya da Efendime söyleyeyim bir seviyesizlikle veya ahlaki bir düşüklükte diyor bir tarz izlediğini göreceğiz. Hoşapçının inşallah buna da okuyucu veya buradan dinleyici şahit olacaktır. Belki bizler diyor onun bu densizlikleri bizim de dengemizi bozdu ve soğuk kalmamızı yitirmiş olabiliriz en doğrusunu Allah bilir. Gerçekten ne acizane ben ne de Orhan hocamız bu ismi geçen e, Hüseyin Avni, Ali Hoşafçı veya diğerlerini tanımaz. Bizler de tanımayız. Onlar da bizleri tanımaz. Peki bugün bizi karşı karşıya getiren mesele nedir? Israrla ısrarla selefin fehmine muhalefet etmenin nereden geldiğini gerçekten benim aklım ben anlamıyorum ben kavrayamıyorum Allah bunları ıslah etsin ee, inşallah dersin ilk bölümünü burada noktalıyorum 5 dakika sonra kaldığım yerden devam edeceğim ve hadi ve allâhu sallallahu aleyhi âle nebîne muhammedin ve âle muhammed